İyi günler. <gülüyor> Göz pınarlarım kurudu, yüreğim yani duruldu. Ben neredeyim baban? Kim ediyem? İçim fena kavruldu. Allah Allah hayırdır Kara gözüm? Niye ağaç yaktın birdenbire? Hiç susadım dondan. Aman aman al iç. sudan bol ne var? Var diğim aci var. Var Kara gözüm şükür. Allah kimseyi sus bırakmasın. Amin. Amin de ne bu su hadisesi şimdi? Rejim yapıyorum da Saatlerde su içmiyorum. Yapma kara gözüm. Öyle her bulduğun duyduğun rejime neden uyuyorsun? Yok bir yerden bulduğum duyduğum yok. Bu benim rejim yöntemim. İyi de Niye göre karar verdin? Çok hatalı bir karar söyleyeyim bak. Hacıvat insanın vücudunun çoğusu değil mi? Evet. Hah, i̇şte fazlalık neredeyse onu atacaksın vücuttan. Hayır efendim o fazlalık falan değil. Vücudumuzun dengesi böyle. Benim dengem bozuldu. Böyle olunca göbek de böyle işte. Hayır, hayır. bu sana has bir şey değil ki. Herkesin vücudu aynı. Ha. Yani zayıf olanda da bu denge böyle. Şişman olanda da. <gülüyor> Affed affedersin. E, kilolu olanda da durum böyle demek istedim. Ha. Ama ben katılmıyorum. Çünkü ben çok su içiyorum. Yediğim iki tabak yemek. Üstüne bir sürahi su içiyorum. İki tabak. Efendim dengeleyeceksin. Tamam işte onun için içiyorum o kadar suyu. Bak kara gözüm vücut yemek yemeden dayanır ama susuzluğa dayanamaz. Yemek yemeden sağlıklı bir vücut sekiz hafta durabiliyorsa susuz üç beş gün durabilir. Ne yapma ya. Şey ben bakayım kaç günü oldu. İki oradan, üçlü oradan bana beş etti. Tam beş gündür su, su, su içmiyorum ben. Ne içmiyor musun? Nasıl ya? Demin içtin ya. Onlar sayılmaz ki. Hay Allah iyiliğini versin. Ödümü kopardın. Nasıl sayılmaz? Az ama içtin sonuçta. Benim kastım hiç içmeden yaşamak efendim. Ah şükür. Ucundan sıyrıldık o zaman. Günde de zaten sekiz bardak su içmen lazım. Sekiz bardak kaç sürahi ediyor Hacıvat? Daha doğrusu ediyor mu? Şu sürahiden hemen hesaplasak. Su sesi geliyor buraya. Ya, ya dur şırıl şırıl programın ortasında. Eder o zaman eder eder. Tamam o zaman. Su oranımda bir anormallik yoksa ben yemeklerden azaltmaya gideyim. Şükür. Hı. Doğru bir sonuç çıkarttın şimdi. Eyvallah. Sen bu önermeden caymadan ben programı bitireyim efendim. Anlamadım. Az önce dediğinden şaşma diyorum ve sohbeti bitirelim diyorum. İyi de niye bağırıyorsun ki? Aa, affedersin daha etkili olur gibi geldi birden. Ee, hadi bakalım sevgili dinleyiciler bugün de geldik muhabbetin sonuna.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 Barisiyelere söyleyebilen birini bulsaydık ya. Şşşt gürültü yapmayın stüdyodayız.